Edebiyatımızın usta kalemlerinden Fakir Baykurt, 1929'da Burdur'un Yeşiloca ilçesi Akçaköy'de doğdu. Az topraklı, köylü bir ailenin çocuğu. 1948'de Gönen Köy Enstitüsü'nü bitirdi, 5 yıl köy öğretmenliği yaptı. 1955'te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Sivas, Hafik ve Şavşat'ta öğretmenlik, ilk öğretim müfettişliği yaptı. İlk romanı Yılanların Öcünün yayınlanmasından sonra Bakanlık emrine alındı. 1962'de Amerika Indiana Üniversitesi'nde ders araçları konusunda eğitim gördü. Yurda dönüşünden sonra Türkiye Öğretmenler Sendikası Tösün kuruluşunda görev aldı ve Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu Genel Başkanı oldu. İlk öğretmenler boykotu nedeniyle 1969'da açığa alındı. 1971'de istifa etti Fakir Baykurt. <gülüyor> Biraz canın dirliği. Bahar söktü geldi gene. Yaz basıyor. Sıcaklar yakar oldu. Ekinler sarardı, bir uçtan gevriyor. Arpalar erişti. Peşine düşüp biçmek gerek. Karataşlı köylülerin içine orağan tasası çöktü. Candan ceviz kabuğuna girip girip çıkıyor. Karabayram nadası bitirdi. Bayram ikileme üçleme yapamaz. Çiftçi adam, boyundurunun bir yanına öküz, bir yanına inek koşarsa ancak yalın kat sürer. Ürünü de yalın kat alır ama karabayram ne yapsın? Ne suçu var onun bunda? Tarla borcunu yeni bitirdi. Hele öküzün yanına bir tosun alsın. Geçen yıl alabilirdi. Pelek yar olmadı. Deli haceli belası geldi. Kalktılar evinin önünde ev yapacak oldular. Kızılca kıyametler koptu. Bir de aşık kuzusunu çaldılar. Bir de hacca'nın çocuğunu düşürdüler. Hacca narin kadın. Çocuğu düşünce daha narinleşti. Eridi, aktı. Ölecek diye ödü koptu bayramın. Şimdi yeni yeni kendini topluyor. Öküzün yanına tosun alamadı. İneğe ay meleği koşuyor. Hala. Hele bu yılı da geçirsin. Güzü getirsin. Gelecek yıl daha gür bir aşkla işe dalacak. Dalacağım diyor bayram. Öküzünü eşeğini tarayıp tımar edecek. Kara toprağa saldıracak. Babostan yeşertecek. Armut birer birer yenir. Emeklemeden asla yürünmez. Babadan dededen kalmayınca her şeyi böyle yoktan var etmek zor. Ama bu güz. Bu güz öküzün yanına bir öküz. Hiç olmazsa bir tosun aldım gitti. İneği selbese çıkarıp Avra'da havale etmenin sırası geldi gayrı diyor. Yayla yolundaki tarladan dönüyor. Sabanı boyunduru söküp köye getiriyor. Aleminin Melek Hasan'ın tarladan geçip yola çıktı. Ali'nin sabanı duruyor. Kocaman tarla sürünmüş kapkara yatıyor. Ali ikilemeye niyetliydi. Adamlar kökten varsıl. Bizim gibi çılbak doğmamışlar. Erlik varlıkla, Melek Hasan Ali gibi varsıl değil ama bizim gibi yoksul da değil hiç olmazsa. Ama durun bakalım, çıranın özü var, baharın yazı var, yazın da güzü var. Hele bir güz gelsin, durun. Çelik Paşa ile Aymelek yola düzüldü. Eşeğe Karaş, sabanla boyunduruğu sürüyerek arkadan yürüyor. Saban oku süründükçe ırr ırr diye bir ses çıkarıyor. Demiri de çıkarıp boyunduruktan yana sardı Bayram. Nadas bitti, dur ele diyor. Demiri götürüp çıkarayım yukarıya. Avrat görmeden hamur teknesine bırakayım. Açıp bakınca şaşırsın. Kafalı avratsa ne demek istediğimi anlasın. Bir güzel bir şey yapsın bana. Anlamazsa anamanlar. Sorsun anama, eski adetler. Bayram babası Karaşali'nin çifti kurtarınca böyle yaptığını Irazcan'ın bahşiş olarak Bişik şey kızarttığını, hatta küçük tepside pekmezin içinde haşhaş dondurduğunu anımsadı. Şimdiye kadar saban demirini tekneye hiç saklamadı. Hiç denemedi bunu. Kör kuyuyu geçti, yol uzana uzana köye kavuşuyor. Kancıka şişek gittikçe hızlanıyor. Saban okunun çıkardığı ır ır ses bayramı neşelendiriyor. Komşu katarına girdiğini duyuyor içinde, seviniyor. kurban olan dillerine Baykurt 12 Mart döneminde 1971'de sıkı yönetimce tutuklandı. Askeri mahkeme önünde uzun süre yargılanıp beraat etti. Salı verildikten sonra Almanya'ya gitti. Uzun süre Duisburg kentinde yaşadı. 10 Ekim 1999'da ise yaşamını yitirdi. Yazmaya şiirle başladı fakir Baykurt. Orhan Veli çizgisinde ama köy hayatı içerikli şiirler yazdı. 1950'den sonra öykü ve romana yöneldi. Ona göre öykü, yazıldığı dönemin tarihsel, toplumsal renklerini, özelliklerini içermeli, az da olsa belge işlevi yüklenmelidir. Tırpan Kamilim diye hıçkırdı Havana içeri kaçtı Ey benim elleri havada dilleri duada gözü yaşlı bağrı taşlı anacığım Eğer sen de benden soracak olursan ben şimdi subay gazinosuna barmen oldum Rahatım çok iyidir sabahtan akşamaca oturuyorum Teğmenim beni hiç dövmüyor fakat hemşirem dürünün işinden özrü bağrım yanık içime Ferhat doğrulup kalktı. Hayatta gezinmeye başladı. Türkiye'nin bütün anaları dahi oğulları eziktir. Çok eziyorlar bizi arkadaşım İdris dedi. Kamil arkadaşımızı barmen yapmışlar. Bak barmen ne demek acaba? Barmen. Barmen. Sen duydun mu barmen ne? Pabuç mu sildiriyorlar acaba? Barmenin ne olduğunu hiç duymamışım. Hemşirem Dürüye'ye çok selam ederim. Hemşirem Küçük Evşen'e de çok selam ederim. Her ikisinin ikişer gözlerinden özlemle öperim. Ablam Cevriye'ye, eniştem İzzet'e ve büyük küçük yeğenlerime ayrı ayrı selam ederim. Hal ve hatırlarını sual eder, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Babacığım, hayırlı cevaplarını beklerim. Beni bu gurbetelde elde, vatani vazifemin başında sevindirmeni, bizi yaratan Ulu Tanrı'dan dilerim. Barmen yeni bir tüfek mi? Amerikan tüfeğidir belki. Kim bilir ne zordur eğitimi? Yok, rahatım iyi diye yazıyor. Havana dürünün üstüne kapandı. Dürü de hıçkırıp çulun üstüne kapandı. Ana sen ağlama ben ağlayayım. Ulan bu çaylar ne? Bu çaylar ne ulan dürzilinin? Bulaşık suyu gibi bunlar... Cık, ulan... Kabak muslu boşalttı bardağı yere. ''Ah çayı benim cinlik hamile yapacak. Tavşan kanı gibi olacak. Halis mis gibi çay. Öyle çay ki kokusu köyün için alacak yudumlarken. Zift için zift. Sizin gibi köpeklere bunlar bile çok.'' dedi. ''Of puf etti koca Linlin. Sizin gibi kudrası köpeklere.'' Şerif Çavuş bardağı yere koyup kalktı. ''Haydin bize eyvallah.'' dedi. Suya gider, al gelin, bas gelin. gelin, Suya gider, al gelin, Has, gelin. Has, gelin. Nokta, nokta. bas gelin, bas Topuklarını nokta nokta baskelin baskelin baskelin gelin, aman. Topuklarını nokta nokta baskelin gelin, bas gelin. aman. Bu güzellik sade sana has geldin, has geldin Bu güzellik sade sana has geldin, has geldin Bilmiyon mu benim sana yandım, yandım, yandım aman Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım, kaldım aman Bilmiyon mu benim sana yandım, yandım, yandım amma. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım, kaldım amma. Gider su destesin doldurur doldurur suya gider su destesin doldurur doldurur Eve gelir gül benci soldurur soldurur solduran man Eve gelir gül benci soldurur soldurur soldurur, soldurur man bu dert beni iflah etmez, öldürür, öldürür. Bu dert beni iflah etmez, öldürür, öldürür. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım amman. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım amman. Bilmeyon mu benim sana yandım, yandım, yandım aman. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım aman. İlk öykü kitabı Çilli'den başlayarak öykülerinde kesitleri değil, geniş açılımları, bir anın olayını değil, geniş dönemlerin olaylarını işledi. Romanlarında Türkiye'deki köylü yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele aldı. Köylünün bilinci ve bilinç altındaki istekleri, tepkileri, çelişkilerini yansıttı. Fakir Baykurt 1950-70 döneminde etkili olan Köy Edebiyatı Hareketi'nin önde gelen temsilcisi oldu. Özellikle Kaplumbağalar adlı kitabıyla öne çıkan Fakir Baykurt, diğer romanlarında olduğu gibi Kaplumbağalar'da Türk köylüsünün çektiği sıkıntıları ve imkansızlıkları anlatır. Köylünün parmaklarıyla kazıyarak ürettiklerini bürokrasi karşısındaki çaresizliği yüzünden nasıl kaybettiği çarpıcı şekilde anlatılmıştır bu romanda. Yılanların öcü. Bu yıl sağlam alırsın. Bayram oğlunun elinden Övendere'yi aldı. Sağlam dedi. Ben çizmeyi sana geçen yılda alırdım ama bir yıl daha beklesin ondan sonra alayım dedim. Niçin? Eniçini var mı biraz daha büyümen için? Eğer büyümeden alırsam birdenbire büyürsün. Ayakların çizmeye sığmaz. O zaman çizmeler hiç işe yaramaz. Bu nedenle senin bir yıl daha büyümene karar verdim. Ben büyüdüm gayrı dedi Ahmet. Omuzlarını dik tutmaya gövdesini yükseltmeye çalıştı. Tamam mı? Başka büyümeyecek misin? Düşündü. Büyümez olur muyum? Sarı Hasan kadar olmayı isterim. Tuttuğum zaman bütün bilekleri bükmek, dibek başında sokuyu en iyi sallamak, düğün oyunlarında ödül almak, davulun önünde en iyi hey çekmek isterim. Babası yeniden sordu. Tamam mı? Bu kadarla kalacak mısın? Mırıldandı. Kalmayacağım ama çizmelerim olursa biraz kalırım. Bayram oğlunun başını yeniden okşadı. Sen büyümene bak ulan, güz gelende bir çizme, bir şapka, bir de delme yelek alacağım sana. Giyip köy içinde göründüğün zaman bütün kızların gözü kalacak. Hem de dosta düşmana bir gösteriş olur. Lazımdır. Ahmet övendereyi kaptı babasının elinden, ineğe keyifle dürttü, Kanı hızlandı. Sorar seni ararım Güneşe, yıldızlara Sorar seni ararım Yağmura, bulutlara Sorar seni ararım Yorgunum aramaktan gördüm Dön gel bir tanem, dön gel. Yorgunum aramaktan, gördüğüme sormaktan. Dön gel bir tanem, dön gel. Şu su içtim bunara asırlık şu nara su içtim bunara havadaki durmaya sorar seni ararım ara. ağaçlar çiçeğe kaçtı ayrılanlar kavuştu döngen. Bir dön gel Ağaçlar çiçeği kaçtı, ayrılanlar kavuştu Dön gel bir tanem dön gel Laura, Jack de, Jesus, Ka sana Sorar seni Laura. Yosret, rimi aşkla duldun, sen yine de gelmedin. Dünya gel bir tanem dön gel. Gözlü Kaşla doldu sen yine de gelmedin. Dün gel bir tanem dön gel. Şimdi nerede sorar seni ararım. Dön gel bir tanem dön gel. nedir ki sana engel. Dön gel bir tanem döngel. Dön gel. bir tanem, dön gel. Dön gel bir tanem dön gel. nedir İsa'la engel Dön gel Bir tanem dön gel Fakir Baykurt'un eserlerinden bazıları ise Yılanların Öcü 10. Köy Amerikan Sargısı Tırpan Keklik Yayla Koca Ren Yarım Ekmek Kaplumbağalar Çilli Karın Ağrısı Cüce Muhammed Anadolu Garajı Can Parası içerideki oğul gece vardiyası bizim ince kızlar dikenli tel efkar tepesi kerem ile aslı topal arkadaş bir uzun yol bir peynir hikayesi yakınlardaki öğretmen okullarından birinde öğrenci olan İsmaille oturduk Eğitim işlerimizdeki gevşeme ve gerilemelerden konuşuyoruz. İsmail dal boylu, açık sözlü konuşkan bir arkadaş. Kafası işlek. İzinli olarak köyüne gidiyormuş. İki yıl önce bizim okuldan çıktığı için öğretmenlerimi bir göreyim demiş. Çevremiz biraz seyrelir gibi olunca kulağıma eğildi. İki yanına bakına bakına şunları söyledi. Bir psikoloji öğretmenimiz var. Derse gelip falanca adam masondur, filanca adam masondur, sakın siz mason olmayın diyor. Anlaşıldığına göre masonluk kötü bir şey. Fakat öğretmenimizin mason dediği adamlar hep büyük adamlar. Ömürlerini bu yurdun yükselmesi için harcamışlar. Hala da ona çalışıyorlar. Nasıl kötü olurlar? Şayet öğretmenimizin dediği doğruysa masonluk kötüyse öğretmenimizin dedikleri yanlış. Çok üzüldüm İsmailciğin haline. Kafası karma karışık olmuş. Anlatabildiği bu kadar, anlatamadığı kim bilir ne kadar. Kim bilir yatağına yattığı zaman kafasındaki alaborayı durdurmak için ne sıkıntılar çekiyor, ne terler döküyor. Bu yaşlar onun kişilik kazanacağı yaşlar. Şimdi ona yolların doğru olanını, akla uygun olanını, insan onur ve gururuna değer verenini, toplum içinde hiç kimseyi hor görmeyenini göstermek gerek. Bu yaşlarda İsmail bunu ister. Uykularını rahat uyumak, rahat yatıp kalkmak ister. Bir de Yakup var. İsmail gibi o da öğrenci. O da köyüne izinli gidiyormuş. Orada konuştuk. Laikliği belledik diyordu. Anlamını, değerini, yasalardaki yerini bir güzel öğrendik. Dinle dünya ayrı şeydir dedik. Din bir duygu işidir dedik. Namaz niyaz, isteyen kılar, istemeyen kılmaz dedik. Oruç da öyle. Ama herkes akıntıya kürek çekiyor şimdi. Her yerde camiler yapılırken yıkılan okullar hiç gözlere görünmüyor. Artık herkes işini camiden yana doğru ayarlıyor. Bu yıl bizim okulda öyle işler oldu ki şaşar şaşar kalırsınız. Oruç tutmak, etüt saatlerinde teravi kılmak zorunlu bir şeydi. Hele okula bir teravi imamı tutuldu ki, bilmem size nasıl anlatsam. İmamın yemesi, yatması okuldan, yani bizim payımızdan. Ücreti de bizden toplandı. Kılan, kılmayan hep ikişer lira verdik. 600 öğrenciden 1200 lira para. Böyle iş olur mu? Hani layıklık vardı? Hani öğrencilerden para toplamak yoktu? Ama ben parada değilim. Parası batsın. Benim gücüme giden insanı böyle zora koşmaları. Dün iyi dediklerine bugün kötü demeleri. Ben en çok buna kızıyorum. Yakup'un konuşması böyle bu çizgi üzerinden titrek titrek uzayıp gidiyor. İsmail'in anlattıkları gibi insan onun anlattıklarını da utanç ve üzüntü içinde dinliyor. Kasabada bir Ruşen namız var. Yemeyecek satıyor, haram mıdır, helal midir? Küçükten başlayıp çıkmış yukarı doğru. İşini gördü diyen de var, vurgunu vurdu diyen de. Üç yıldır hacca gitmeye uğraşır Buruşena, ama her yıl bir aksilik çıkar. Döviz sıkıntısı derler, bulaşıcı hastalık derler, rapor alamaz, torpil bulamaz kalır. Bu yıl gene uğraştı, üçe beşe bakmayacağım, bu sefer Gatt'de gideceğim diyordu. Öyle azimli ki gidemedi gene. İl merkezinde gidemezsin demişler. Ruşen da demir gibi bir inat. Bu yıl olmadı gelecek yılı yüzde yüz giderim diyor hala. İl merkezinden eli boş dönmek istememiş. Bir şeyler götürüp satayım da yaptığım karla yol giderlerini kapatayım demiş. Aramış taramış kilosu bir liradan yüz kilo peynir bulmuş. Peynir kilosu da bir lira. Dört liradan aşağı peynir yok bugün. Çevremizdeki köylerde böyle satarlar. Öyleyse nasıl peynir bu? Bir liralık peynir. E anlatayım. Ruşena post arabasından indirip dükkana soktuğu zaman oralarda durulmuyordu kokudan. Koku kasabaya almıştı. Tüccar Ziya'nın dükkanında İbrahim Yıldızla dikiliyorduk. Kokuyu duyunca gidip baktık ki Ruşena peynir getirmiş. Buna peynir denemezdi. Yüzüne bakılmazdı. İnsan burnunu tutup kaçıyordu. Postacı Hasan Cinifrit olmuş, avrat bacı dümdüz gidiyordu. Ulanağı gibi adı batasıca. Bu ne biçim bir koku? İyice sindi benim arabanın içine. Bir ayda arlaşırsa iyi kilosunu bir liradan aldı şuna bakın iki lirada fiyat koymuş hey gidi doğruluk nerelerdesin ula kim alıp yiyecek bu peyniri bakın şuna bir yenecek hali var mı bana yüz lirada üste verseler yemem valla yemem billah yemem yemem oğlu yemem diyordu Hasan'ın dediği doğruydu yenmezdi üstüne yüz lira verseler alıp yüz gramcı yemezdiniz ama hep satıldı kime satıldı kimler aldı yedi biliyor musunuz? Söylemeye dilim varmıyor. Kilosunu 2 liradan köylüler aldı yedi. Kendi güzel peynirini 4 liradan satan köylüler, iyisini satıp kötüsünü yiyen köylüler, yoksul köylüler, kaz gibi yolunan ışıksız köylüler. Bu hikayenin dokunulacak bin yönü var. İnsan hangi yönüne dokunacağına şaşıyor. Son zamanlarda el ve dil birliğiyle dünya aleme kabul ettirdik ki köylünün eli para görmüştür. Belki doğru bir takım köylülerin eli görmüştür ama çoğunluk köylü gene eski köylüdür. İyisini satmakta kötüsünü almaktadır. Daha kim bilir ne zaman ne kadar zaman böyle kokar peynirle gıdalanacaktır. Çoğunluk çok yoksuldur. Bırakalım işin bu yanını. Ne oluyor bir bölük köylünün eli para görüyor da. Eli para gören azınlığın para görmeyen çoğunluktan kafaca bir ayrımı yok ki. Bir köy biliyorum. Eskiden orada yalnızca 2-3 kişi sarhoş olurdu. Şimdi pancar ekiyorlar. Tarlası olanlar 3-5 kuruş alıyor. Pancar ekiminden sonra kafa çekenlerin sayısı yükseliverdi köyde. 30 oldu. Yazın harmanda bile çekiyorlar kafayı şimdi. Pancar. Hemen hemen rakıcıların sayısını yükseltmeye yaradı. Bir de körpe körpe gelinlerin romatizma olup inim inim inlemelerine. Keseyle birlikte kafa da yükselmezse başka bir şeye yarayacağı da kuşkuludur. Yılda 2-3 bin liralık pancar satan bir tanıdığım sözümü tuttu. Hasta karısını doktora götürdük. Doktor reçete yazarken arkadaşım gözüne bakıyor. Aman bey ucuz yaz gözünü seveyim kurbanın olayım diyordu. Sivas dolaylarından başka bir örnek vereyim. Kelkit Vadisi. Biterli bir vadidir. Kanek, Can bitsin. Bir yıl fasulye iyi para etmişti. Ben o zaman Sivas'taydım. Vadi köylerine biraz para girmişti. Fazla para evleri daha güzel yapmalıydı. Sofraları bezemeli, bollaştırmalıydı. Yaşama düzeyini yükseltmeliydi. Tersine oldu? Köylüler ellerine geçen parayla bellerine birer barabellom aldılar. Gecelerde, gündüzlerde, düğünlerde, bayramlarda tak tak tak mermi için etek etek para veriyorlar şimdi. Birbirlerini yaralayıp öldürüyorlar. Türkiye'de köyümüzün, kentimizin sayısız zorlan, sayısız zorlukları var. Bir tane, birkaç tane değil çok. Bunların ortadan kaldırılması doğruca anlaşılıp iyice bilinmelerine bağlı. Okullarımızın, üniversitelerimizin bunlarla ilgilenmesi, öğrencilerde şimdiden bir kıvılcım tutuşturması, onlara şimdiden bir heyecan kazandırması gerek. Bugün bu zorlukları iyice biliyor muyuz? Okullarımız bunlarla ilgilenmiyor mu? Ne gezer... Hala ayağa toprağa basmayan bir takım beyler nelerle uğraşıyor, nelerle gün tüketiyor görüyorsunuz. Bunlar asıl sorunlardan ne kadar uzaklarda dolaştıklarının hiç farkında değiller mi acaba? Falanca masondur, filanca masondur. Verin 1200 lira terave imamı tutun. Bu mu bizim zorumuz? Bizim zorumuz ne yapup edip köylümüzü 200 kuruş verip o kokan peyniri yiyecek kafadan ve ekonomik perişanlıktan kurtarmaktır.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 hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan